Matrak geçiyor, matrakçı bir adam, matrak gibi ne matraklık yapıyorsun bazı deyimler Türkçemizin içerisinde birer zenginlik. Buradaki matrak nedir? Matrak aslında bir savaş sporunun adı. Osmanlılar döneminde... Ucuna e, keçeler sarılmış bir sopanın karşılıklı iki rakip takım tarafından birbirlerinin başına, sırtına vesaireye denk getirecek şekilde vurulmasıyla alakalı. Tabi bir taraftan korunacaksınız, bir taraftan vurdurmayacaksınız ama öbür taraftan da vurmaya çalışacaksınız. Bir meydanda karşılıklı iki takım, sanki basketbol, futbol, voleybol oynar gibi belki de o zamanlar bunun seyircileri vardı. Nitekim Yeniçeri Ortalarında matrak oynayanlar, matrak takımları vardı ve bunların içerisinde matrak müsabakaları yapıldığında İstanbul halkı izlemeye gelir, taraf tutar, takım tutar, bugünkü eğlenceler gibi eğlence haline dönüşebilirdi. Efendim matrak öyle bir oyun ki padişahlar bile ilgilenir. 4. Murat Bizzati kendisi matrak oynarmış. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Sultan Murat her fende yegane-i bir padişahı sağ idi. Yani Sam gibi kahraman bir hükümdardı. Matrak bazlıkta da ustadı, Kamil idi. Karşısına bir er gelemezdi. Her bir ustada bir canipten muhalefet ile dar vurup matrakı kafasında tark ettirirdi. Matrakbazlık 160 bent idi. Yani 160 çeşit matrak oyunu var. Hünkar ancak 70 kadarını bilirdi. Seyahatnamesinde anlattığı. Ayrıca Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre matrak genellikle şimşir ağacından yapılır. Şimşir ağacı cilalanır. Dışına sahtiyan yani keçi derisi bağlanır. Sarılır ve ucundaki topuzu yumuşak bırakılacak şekilde keçe ile ve pamukla Yumuşatılırdı ki vurduğu zaman insanlar ondan zarar görmesin. Tarihimizde bir matrakçı nasuh vardır. Seferi i in, Kanuni Sultan Süleyman'ın 3 yıl süren İran ve Irak seferi esnasında konakladığı bütün menzilleri tek tek resmeden ve minyatürlerini çizen dolayısıyla bu minyatürler dolayısıyla da kitabı çok değer kazanan bugün Topkapı Sarayı müzesinde tek müstası bulunan tarih kurumu tarafından da yayınlanan bir kitap. Bu kitabı görenleriniz vardır mutlaka. Rengarenk resimleriyle 16. yüzyılın e, İran ve Irak bölgesindeki pek çok şehrinin birebir minyatürleridir. Oradan o şehirlerin hayatı hakkında, şehirlerin nüfusu yahut da sosyal hayatı hakkında pek çok e, tarihi belge hükmünde bilgiler çıkarmak mümkündür. Efendim matrakçılar kendi aralarında matrak oynarken e, mutlaka şakalaşıyorlardı. Onun için matrak geçmek veyahut da matrak adam gibi isimlerle anılan ve belki de komik haller oluşuyordu ki bu komik halleri dolayısıyla da seyirciler gülüyordu. Onun için bugün matrak bize biraz da gülünçlükle alakalı olarak anılan bir kelime. Matrak oynayanlara matrak vaz denir. Matrakbaz bugün dilimize madrabaz şeklinde dönüşmüştür. Madrabaz da hile yapan, bir şeyi aldatan, onun bunun sıhhatini bozan gibi bir anlama gelir. Bu da oyun ve hile, yine o oyunun bir oyun ve hileden ibaret olan bir anlayışı beraberinde getirir ki belki de atalarımızın, Savaş sporları arasında av gibi, matrak oynamak gibi bir takım idmanları eğlence hale getirerek askerin, sipahilerin veyahut işte diğer müsellem gibi diğer asker gruplarının her birerinin askereyi olan şeflerini arttırmaktan ibaretli gayretleri. Bilemiyoruz ama tarihimizde bir madrabazlık ve matrakbazlık var idi ve matrak oynamak Bugünkü manada polo gibi, yuyu çevgen gibi yani sopayla oynanan belki de atların sırtında da zaman zaman denenebilen bir oyun şekliydi. Artık bugün yok, onun yerine modern futbol var, onun yerine voleybol müsabakaları var, basketbol müsabakaları var vesaire vesaire var. Ama tarih boyunca herkes mutlaka işini eğlenceli hale getirmenin bir yolunu bulmuş. Matrakbazlar da bu bakımdan en eğlenceli işi yapan bir savaş taliminin içerisinde yaşamışlardır.